Çıkkastı. Kainat bugün 30 Temmuz Cuma, yıl 2010, ay 7, gün 211, Hızır 86. 1431, Hicri Şaban 18, 1426, Rumi Temmuz 17. Kızıl Erik Fırtınası. Günün Tarihi. 88 yıl önce bugün 30 Temmuz 1922'de İstiklal Mahkemeleri Kanunu kabul edildi. Yemek listesi gün 211. Sağında köfte... Püre, soslu patates, kızartması, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi For you I got a whole lot of loving for you Herkese günaydın. 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Ben Avi Haligua. Karşımda masada da Volkan Artunç var. Herkese tekrar günaydın. E, Ömer Madra şu anda bize birlikte değil, önümüzdeki birkaç günde bizle birlikte olmayacak. Yıllık izni e, bir kısmını kullanıyor ve o yüzden programa e, ikimiz devam ediyoruz Volkan'la birlikte. Aslında öncelikle dünden bugüne neler değişti, neler oldu onlara bir kısaca bakmaya çalışalım. Ve ardından da bu gelişmelerin ayrıntılarına ...biraz daha fazla bakmak için de zamanımız kalsın. Dünden bugüne çok fazla bir şey değişmediğini... ...veyahut boşa geçtiğini dünden bugüne günün söylemek mümkün. Aslında dünden den kasıt sadece 24 saatlik bir dünden bugüne... ...mi onu da bir daha gözden geçirmekte fayda var. Çünkü çok daha geniş bir zaman dilimine dair değişmeyen... ...çok fazla şey olduğuna dair haber bol bol var bugün. Evet. Herhalde dün en önemli haberi Türkiye açısından 4 e, yola BDP heyetinin girememesi oldu. E, dün 40 araçlık bir konvoyla 4 yola doğru yola çıktı Diyarbakır'dan BDP heyeti. BDP lideri Selahattin Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da e, ekibin içinde idi. Ancak e, valinin emriyle Hatay'a 4 yola girişlerine izin verilmedi heyetin. Uzun süren pazarlıklar, tartışmalar işe yaramadı ve e, en nihayetinde BDP heyeti Diyarbakır'a geri döndü. Böyle bir haber var. Bu pek yenilik değil. Eşitlik, adaletle ilgili bir sıkıntı yaşadığımızı söylemek mümkün. Ya da bunun böyle algılanabileceğini. Bir diğer haberse DTP'nin kapatılması sırasındaki protesto gösterilerinde Muş'ta otomatik tüfekle iki kişinin ölümüne yol açan kişi esnaf idi. Onunla ilgili davada iki tutuklusanın tahliyesine karar verildi. Bu da bir diğer dünün gelişmesi diyebileceğimiz haberdi. Ee, Tokat'ta bir e, çatışma haberi var. Bir askerin yaralandığı haberi var. Bununla birlikte balyos planından hala tutuklanan kimse yok. Çetin Doğan dışında. Çetin Doğan'ın anji oldu. haberi geldi. Ee, Çetin Doğan dışındaki 102 tanıktan hiçbirisi şu ana kadar teslim olmadılar. Kaçak durumundalar. Kaçaklıkları devam ediyor. Ee, bunda ayrıntılarına gireceğiz. Yaş... Kararları çıkana kadar ortada olmayacaklarına dair pek çok haber ve emare var. Ee, Yaşar büyük Büyükanıt'la AKP'nin anlaşarak AKP'yi tekrar seçtirmek üzere 27 Nisan E-Muhtırası'nı planladığına dair ortaya attığı CHP e, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ısrarla tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bir yandan hayırlı olarak da görmek mümkün. Mahkemeye taşıyacağını söyledi Atilla Kart CHP'li olayı. Kılıçdaroğlu da söylediklerinden geri adım atmadı Ayrıca iktidara geldiklerinde büyük anıtı yargılayacaklarını söyledi Bir garip haller durumu Bunun da ayrıntıları Mevcut Kılıçdaroğlu'nun mesela Murat Yetkin'e radikalde yaptığı açıklamalar da var Bugün onlar da açık gazetenin konusu olacaklar CHP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu madde 35'i değiştirmek üzere Teklifi meclis başkanlığına sunuldu bu teklifin ayrıntılarına dair daha önceden konuşmuştuk ancak hani özetle şu anda söylenebilecek olan herhalde Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak ibaresi yerine Türkiye Cumhuriyeti'ni parlamenter demokratik sistemin işyerliği çerçevesinde ve anayasaya bağlı olarak korumak şeklinde bir değişiklik istendiği madde 35 yerinde duruyor gibi görünüyor. Zonguldak'ta e, ki maden kazasıyla ilgili tabii ki sermaye kediye yüklendi meğerse... E, ee, oradaki mühendisin e, tam o anda tuvalete gitti Tuvalete gittiği için işçilerin öldüğü gibi garip bir şey Hızlı tren vakası makinistleri durumuna benziyor Burada e, hiçbir işlem yapmayan ve e, takır takır böyle bir maden işlemesine izin veren Çalışma Bakanlığı'nın olayla hiçbir alakası yok Hiç kimsenin de hiçbir alakası yok Tabii ki her zaman olduğu gibi çalışanlarla ilgili bir sıkıntıdan e, bahsediyoruz Birleşmiş Milletler dün itibariyle dün herhalde tek iyi haberi buydu. Temiz içme suyunun temel bir insan hakkı olduğuna karar verdi. Bu kararda tabii ki Türkiye insanların ve insan haklarının yanında değil çekimserlerin yanında yer almayı tercih etti. Amerika, İngiltere, Kanada gibi büyük su şirketi durumundaki ülkelerle birlikte... Bunun da ayrıntılarına herhalde girmek gerekecek. Şu anda mesela e, kararda söylendiğine göre dünya üzerinde 884 milyon kişi güvenli içme suyuna ulaşımdan yoksun durumda. Ama bunlar sorun değil. E, artık insan hakkı olduğuna göre herhalde herkesin temiz içme suyuna ve ayrıca da e, temiz bir şekilde bütün bu olan bitene atıkları da yok etmekle ilgili ulaşabilme hakkına sahip oldu. Bu hakkın ne şekilde gerçekleşene dair artık... Daha fazla tartışma yapmak gerekecek büyük ihtimalle. Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmenlerle ilgili yasa Arizona'da büyük tartışmalara yol açıyor. Göçmenlerin üzerinde ağır bir baskı var. Protesto gösterisine katılanlar sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor. Hatta ve hatta sınır dışı edilemeyecek olanlar da orada böyle bir cezalandırma varmış. Hapise atılmak ve pembe don giydirilmekle vali tarafından tehdit ediliyorlar. Böylesine güzel bir haber var. Fransa'da romanların yaşadığı çadır kampları ve göçebelerin yaşadığı çadır kampları ile ilgili doğrudan Cumhurbaşkanı Sarkozy uğraşıyor. Çünkü Sarkozy'ye kalacak olursa Fransa'daki kaçakçılık, fahişelik gibi işler bu kamplar sebebiyle gerçekleşiyor. Halbuki eşitsizlik, yoksullukla hiçbir alakası yok. Kampta oturduğu için bu insanlar bu tip işleri tercih ediyor olabilirler ki romanlarla kaçakçılığı ve fahişeliği eşler olarak tutup bunun üzerinden kampların dağıtılmasına dair karar verilmesi ise zaten Fransa'da pek çok kuruluş tarafından ırkçı olarak nitelenmiş. Bundan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu arada değişmeyen şeyler kategorisinde Yunanistan'daki grevde 3 gündür grevde olan tır şoförleri de dahil e, hükümet savaş yasalarını uygulamaya karar verdi. Bugün eğer tır şoförleri çalışmazlarsa tutuklanacaklar serbest piyasa. Çalışma hakkı, çalışmama hakkı falan bunların hepsi hikaye. Kapitalizmin ihtiyacı olduğu zaman zorla çalıştırmak da mümkün. E çünkü ülkede petrol sıkıntısı başlamış. Turistler e gezemiyorlarmış falanmış filanmış. E haklarını verirseniz şoförler çalışmak istiyorlar bildiğim kadarıyla ama zorla çalıştırmak herhalde hükümete daha kolay görünmüş olabilir. İstanbul'da bugün hava 32 derece olacakmış en fazla, ee, yarına daha da yoğun sıcak olacağına dair meteorolojiden uyarılar var, onun da ayrıntılarına bakarız. Özetle bugün daha fazla bunların üzerinde duracağız açık gazetede. the so walk you warm. Hacmal'den dinledik. Hello Joseph'in açık gazete kaldığı yerden devam ediyor. Saatlerimiz 8.17'yi gösteriyor. E, demin söylediğimiz sıcak hava dalgası haberiyle başlayalım. Öncelikle uyarı olsun. Bir yandan da e, Basra sıcakları geliyormuş. E, devlet meteoroloji işlerinin açıkladığına göre Türkiye hafta sonundan itibaren Basra'dan gelecek sıcak havadan yoğun olarak etkilenecek imiş. Ee, Tabi bu yoğunluk sadece Basra'dan gelen sıcaklığı açıklanabilir mi? Onu da e, ayrıca koymak gerekiyor herhalde. Çünkü Basra'dan her yıl gelen sıcak var. Ancak mesela e, Sabah'ın haberine göre Ankara'da 23 yılın rekoru bekleniyor. İstanbul'da ise hafta sonu e, hava sıcaklığı 35 derece. Ancak nemin etkisiyle 42 derece olarak e, hissedilecek sıcaklık değeri. Hatta e, güneş altında bunun 4-6 derece daha da yüksek hissedileceğine dair uyarı verilmiş. E, yarın Diyarbakır, Batman, Afyon, Karahisar, Nide, Pazar günü ise Ankara, Afyon, Karahisar, Nide, Kırıkkale, Konya, Karaman, Şanlıurfa ve Batman'da uzun yıllardır ortalamanın üzerinde ve rekor değerler civarında sıcaklık yaşanacak imiş. Standart şeyler söyleniyor sonunda da işte e, egzersiz az ve yavaş kızartma gibi ağır yiyecekler yok. Aşırı alkol kullanmıyoruz. Bol meyve bol su vesaire vesaire. E, işte normalleştirme dediğimiz 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey. Aşırı iklim olaylarıyla herhalde bu olan bitenin bağlantısını kurmak için çok erken. Çünkü aşırı hava olayları aslında beklenilen şeylerden biri bilim insanları tarafından ama bu onlardan birimi herhalde söylemekte bize düşmeyecek. Ee, sabah gazetesinde bu arada şu anda gözüme çarpan bir başka e, haber var birinci sayfasındaki gerçekten e, ilginç bunu da taşımak lazım diye düşündüm. Yorgun pehlivanın çocuğu kız mı olur diye bir haber var birinci sayfada. E, Zonguldaklı pehlivan İsmet Açıkgöz e, pehlivanların çocuklarının %90'ı kız demiş. Uzun yıllardır bunu araştırıyormuş. E, kendisi de pehlivanmış ve pehlivanların çocuklarının daha fazla kız çocuğu olduğuna dair veri toplamış. Ee, Sabah bundan sonra almış eline sazı ve e, gizli e, cinsiyetçilik diyebileceğimiz kimine göre gizli kimine göre değil bir adet e, harika habere İz, imza atmış. Haber aynen şöyle. Zonguldaklı pehlivan İsmet Açıkgöz pehlivanların çocuklarının %90'ı kız dedi tartışma çıktı. Uzmanlar ağır spor spermi olumsuz etkileyebilir diye konuştu. Ee, uzmanlar ağır sporun, sper, ağır sporun spermi olumsuz etkileyebileceğini söylüyor da. Bu olumsuz sperm kız çocuklarına mı yol açıyor? Orasını anlayamadım. Ya o doğrudan bağlantım var acaba? Demek kaliteli spermler erkek, kalitesiz olanlar da kız çocuğu olabiliyor diye düşünmek mümkün. Ya da böyle düşünülmüş. Keyifli tabii. Çok diyecek bir şey yok herhalde. Bilmeyerek yaptılar, düzeltirler diye bakmakta fayda var. Biz daha Türkiye'de yoğun tartışılan konularla devam edelim. Ee, öncelikle BDP'nin dün dört yola yaptığı, e, yapamadığı daha doğrusu ziyaretle ilgili başlamakta sanırım fayda var. Ee, dün kırk e, araçlık bir heyetle BDP e, Diyarbakır'dan, <gülüyor> özür dilerim, Hatay'a doğru yola çıkmıştı. Niye olduğunu hatırlatmak gerekirse e, Hatay'da günlerce BDP'lilerin valiye, emniyet müdürlüğüne her tarafa başvurup e, olaylar çıkacağını söylemesine rağmen sonunda... Olaylar çıkmış. BDP dört yolu ilçe binasında dahil olduğu pek çok yer zarar görmüş. 80 ila 90 dört yolda yaşayan Kürd'ün evine, dükkanına saldırılar düzenlenmiş ve bütün bunlar neredeyse polis eşliğinde. Polis eşliğinden kasıt gözetiminde gerçekleşmişti. En son... Oralarda yaşayan Kürtler kendi mahallelerine çekilmiş ve mahallelerde barikat kurarak kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Ardından şimdi o mahallelerde komandolar var her kapının önünde bu da Kürtlerin güvenliği için ama Kürtler öyle düşünmüyor. Düşünmemek için sebepleri var mı? Birkaç sebepleri olabilir geçmişten gelen asker gördükleri zaman pek onlara iyi gelen bir şey olmadığını düşünüyor olsalar çok garip olmaz ama bundan öte... Bütün olan biteni ne şekilde yorumlayacağımız çok başka türlü bir süreç sanırım. Çünkü şunlar oldu. Dört yol ilçesine sokulmadı parti yöneticileri ve etkiler. Sebepse Hatay Valiliği'nin aldığı karar. Ve Hatay Valiliği kararı gereği BDP'liler dört yola polis tarafından alınmadı. Dün saat 13 sularında dört yol girişine ulaştılar. Giriş yasağı onlara iletildi. Ve e, uzun ve zaman zaman da sertleşen tartışmalar oldu bu ilçe girişinde. E, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, valilik kararına e, aslında doğrudan tepki gösterdi. Hukuku çiğniyorlar dedi. Parti binamızın yakıldığı dört yoldaki evleri, iş yerleri yakılan insanlara destek olmak için böyle bir girişimde bulunduk. Kalabalıkla gitme gibi niyetimiz yoktu. Öyle olsa zaten binlerce kişiyle gelirdik dedi. Ama e, bunların hiçbir sonuç vermedi. Gerçi Demirtaş'ın kendi ağzından sesini dinlemekte mümkün bir kulak verelim. Siyasetçiler eğer ilçelere illere giremeyecek duruma gelmişse İçişleri Bakanı'ya istifa etmelidir. Ya da çıkıp bu rezaletin açıklamasını yapmalıdır. E, böyle diyor Selahattin Demirtaş BDP eş başkanı İçişleri Bakanı ve valinin bu konudaki tutumu e, gerçekten ilginçti. Ee, güvenlik için güvenlikten kasıt şu çünkü olanlar şunlar e, dört yolda e, sayı epey değişiyor meşrebine göre politik olarak e, veren kaynağın 300 ila e, benim görebildiğim en yüksek sayı 1500 oldu 300 ila 1500 kişi ellerine sopalar alarak e, BDP heyetini beklemeye başlamışlar e, bunlara da aslında daha da ilginci vatandaş deniliyor e, çünkü Biliyorsunuz BDP'ler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiller. Eline sopa alıp BDP'lileri bekleyen ırkçılar, vatandaşlar. Böyle bir dilimiz jargonumuz var. Onlara vatandaş, duyarlı vatandaş, e, infial içinde vatandaş falan filan denilebiliyor. Ve bu şekilde devam ediyoruz hayatımıza. Neyse Demirtaş daha fazla e, BDP etti. tartıştıktan sonra Demirtaş'ın kararıyla amaca ulaşıldığını karar verildi. Açıklama yapıldı ve... E, Partiler geldikleri şekilde geriye döndüler. Böyle bir durum oluştu. Bu arada Yeşilbağ Mahallesi'nde mezbahane mevkiinde polisin güvenlik önlemleri, komandolar vesaire aynen durmaya devam ediyor. Dört yolda şu anda polis yığınları var. Ankara dahil pek çok yerden takviye polisler gönderildi. Kürtlerin korkusuysa ciddi boyutlarda. Kürt vatandaşlar gerçekten saldırıya uğramaktan. ...veyahut bir şekilde e, zarar görmekten korkuyorlar. Mesela arama noktasında plakasız bir araç durdurulmuş. Şu plakası 47 Mardin'e ait. E, saldırıya uğramaktan korktuğu için plakalarını söktüğünü söylüyor. Aracın sahibi e, kimlik kontrolünden sonra serbest bırakılmış. Böyle garip haberler okuyoruz. Bu arada Demirtaş'ın söylediği gerçekten önemli. E, Türkiye Cumhuriyeti milletvekilleri bir ilçeye giremiyorlar... ...ve hatta girmeleri valilik emriyle yasaklanıyor olaylar olur diye... Nasıl olaylar olabilir ve bu olayları durdurmak kimin görevi bilemiyorum ama e, seyahat özgürlüğünü ciddi anlamda kısıtlamanın ötesinde siyaset özgürlüğü, toplanma özgürlüğünde durduran bir durumla karşı karşıyayız. Ancak tabii bu işin e, bu şekilde yansıtılıyor olması gerçekten sıkıcı. Mesela e, Radikal'de manşeti bu haberin tehlikeli temas son anda önlendi. Tehlikeli olan... E, BDP heyeti mi yoksa ellerinde odunlarla bekleyen faşistler mi orası belli değil. Bozkurt işaretleri yaparak bekliyorlardı BDP'lileri. Ee, Radikale sorarsak hikaye böyle değil. Radikale şöyle anlatılmış haber. BDP heyetinin geleceği açıklaması nedeniyle geniş güvenlik önlemi alınan Hatay'ın 4. ilçesinde bir grup vatandaş terör örgütünü protesto etti. Haber bu şekilde dönüştürülünce herhalde başka türlü bir hikaye anlatıyor oluyor ama gerçeklik bu mu? Orasına bir daha bir daha bakmakta fayda olabilir Dört yola giremeyen BDP'lilerin geri dönmesine rağmen gergin bekleyiş ve protestolar sona ermedi diyor Yani grupların MHP'li olduğuna dair neredeyse artık hiç şüphe kalmadığı bir süreçten bahsediyoruz Ve üstüne üstlük bunlar niye bir grup vatandaş öbürleri BDP'li Çünkü hepsi vatandaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından bahsediyorsak Ama bir grubun vatandaş diğer grubunsa BDP'liler olması bir garip bir durum ee, haberdeki o garip dil aynen aşağıda devam ediyor Dört yoldaki olayların ardından Kürt vatandaşlara destek için Dün sabah Diyarbakır'dan yola çıkan Genel Başkan Selahattin Demirtaş Başkanlığındaki BDP eti ilçeye giremedi denilmiş ee, Kürt vatandaşları değil saldırıya uğrayan vatandaşlara Aslında destek olmak üzere Oraya doğru yola çıkmışlardı ama Mevzu e, bu şekilde de görülebiliyor Daha düne kadar doğulu vatandaşlar Şimdi Kürt vatandaş oldular en azından Bunu olumlu saymak gerekir sanırım Böyle devam eden haberler görmek mümkün Bol bol bu haberlerden var Ve bu şekilde devam ediyor Aslında işte bu 300 ila 1500 şeklinde söylenen Ellerinde odunlarla bekleyen grup Hiçbir şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamadı bu arada Gözaltına alınan yok Ellerinizde odunlarla şehirlerin merkezlerinde Milletvekillerinin bir ilçeye girişini durdurabiliyorsunuz bu hukuken uygun olan bir durum. Ardından da sizle ilgili herhangi bir takipat yapılmıyor. Elinizdeki sopalarla ilgili de bir sıkıntı olmuyor ki. Sopalar dediğim hakikaten e, birer ince ağaç diyebiliriz herhalde. Bu şekilde sokaklarda beklemişler. VDP'liler e, henüz dört yola ulaşmadan ilçede bir grubun doğu kökenli vatandaşların yaşadığı mahalle yürümek istemesiyle gerginlik arttı diye alta doğru indikçe haberin başka ayrıntılarını da e, bir şekilde sahip olmak mümkün oluyor. E, haber diyor ki e, bu 300 ila 1500 kişilik ellerinde odunlar taşıyan grup Kürtlerin yaşadığı mahalleye saldırmak istemiş. Çevik Kuvvet e, araya girmiş. E, Kürtler diğer tarafta mahallelerini savunmak üzere beklemeye başlamışlar. Ancak ne ellerinden odunlar alınıyor bu e, ırkçı insanların ne de onlarla ilgili herhangi bir işlem yapılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Ellerinde Türk bayrakları bulunan, tekbir getiren grup barikatı aşamayınca kaldırımlarda oturarak mahallenin önünde beklemeye başlamış. Ee, halbuki BDP'liler için çok daha fazla ayrıntılı düşünülen bir güvenlik var. Ee, BDP önce Adana'da ardından e, 3 kilometre sonra Düzgü ilçesinde falan filan diye devam ediyor. Orada burada durdurulup kimlik kontrollerini tabi tutuluyor. BDP heyeti ve bu şekilde devam ediyor. BDP... E, Demirtaş şunları söylemiş son, Doğan Haber Ajansı'nın bu haberine göre radikalde yayınlanan. ''Biz buraya vurmak, yıkmak, dökmek için gelmedik. Buraya dört yoldaki Kürtlerin yalnız olmadığını göstermek için geldik. Dün Sayın İçişleri Bakanı ile görüştük. Ona dört yola barış mesajları vermek için gideceğimizi söyledik. O da konuyu değerlendireceğini bildirdi. Ama barış mesajımızı böyle önümüzde panzerler, 6-7 ilden robokoplar, çevik kuvvet yiyerek gereğini yapma kararını gösterdi.'' diyor. E, bu çevik kuvvetler, panzerler, robokoplar e, ellerinde odunlarla ilçede toplanan ve ardından da Kürtlerin mahallesine saldırmaya çalışanlar için geçerli değil tabii ki. Kürtler için geçerli. E, neyi tartışıyoruz Türkiye'de ve neyin kavgası veriliyor derseniz 10 sene önce Kürt diye bir şeyin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Yani ismen yoklardı onlar Kürt değillerdi. E, şimdi ise eştaklara sahip olduklarına dair bir iddia var. Evet. Eşitliklere sahip olup olmadıklarına dair ise sanırım daha fazla tartışma yapmakta fayda var. Hound Dog Taylor'dan dinledik Give Me Back My Week ve e, saatler 8.36 dört yolla ilgili gelişmelere devam etmek için az biraz daha zamanımız var sanırım. Çünkü bunlar ufak tefek değil gerçekten önemli e, durumlar. Bütünle Türkiye'nin şu andaki temel sıkıntısı durumunda Kürt sorunuyla ilgili aslında hem hükümetin hem de devletin e, ne kadar oynak bir zeminde olduğunu ve ne kadar kırılgan e, bir politikaya sahip olduğunu gösteren süreçler ee, eşit haklar dediğimiz şey aslında e, Kürtlerin e, bir topluluk olarak varlığının kabulünden öte bir dilleri olduğunun kabulünden öte e, siyasi olarak da eşit haklara sahip olmayı gerektiriyor. Çünkü eşitlik dediğimiz şey tam da böyle bir şeye tekabül ediyor. Şimdi ise ortada bir turnusol kağıdı var. Hükümet ve özellikle İçişleri Bakanı Beşir Atalay açısından e, MHP'de dört yola bir heyet yollayacağına dair açıklama yaptı. MHP heyeti e, olayları yerinde incelemek üzere e, dört yola gidecek. Şimdi burada merak edilen şey tam da bu dört yola MHP'lerin girip giremeyecekleri. Çünkü e, olayların içinde MHP'lerin çok aktif ve yoğun olarak yer aldığına dair pek çok sayıda haber görmek mümkün. Bir yandan da BDP'lilerin dün önlerine panzerler, çevik kuvvetler yığılarak alınmadıkları dört yola MHP milletvekillerinin girip giremeyecekleri ise açıkçası önemli bir merak konusu. Bu konuda NTV'de e, Hatay valisi sıkıştırılmış e, Hatay valisi e, lekesiz der ki A, benim haberim yok böyle bir karardan bize pardon bize müracaat yapılırsa e, ilgili değerlendirmeyi yaparız uygun görürsek falan filan gibi bir şeyler söylüyor e, uygun görülürse neden uygun görüldüğü değil aslında e, BDP'lilerin neden giremediklerine dair soru çok daha yoğun ve kuvvetli olarak haliyle soruluyor olacak e, tabi Sonunda şuraya da varmak mümkün dört yola sadece Kürtler giremez ya da Kürt siyaseti e, giremez gibi bir yere varmak da mümkün tabi buraya varacak olursak bunun da ne anlama geldiğine dair ayrıca daha ayrıntılı konuşmak da herhalde gerekecek e, böyle garip durumlar e, emniyet müdürü dün e, gerçekten ikna için yalvardı çırpındı e, odunlu arkadaşları veya duyarlı vatandaşları diyelim. E, ...vatandaşlarla konuşarak tek tek ikna etmeye çalıştı onları NTV'nin haberine göre. E, dağılmalarını istedi, zaman zaman tepki gösterdi. Hakikaten olay çıkmasın diye uğraştığını emniyet müdürünü söylemek mümkün. Ancak bunun yanında e, ortada net olarak e, bir mahalleye sopalarla yürüyen birlerin olması... ...ardından bunların ortada gayet meşru olarak beklemesi, e, ilçeyi tırnak koruması... Bunların hepsi ise işin garip taraflarıydı. Kimi kimden nerede kim koruyor falan gibi birkaç tane soruyu da yanında getirdi. Ee, burada kimsenin burnu kalamasın artık diye yorulduk. İşimizi yapamıyoruz. Dağılın ilçenin birliği için herkesin sükuneti için lütfen falan filan gibi şeyler söylemiş. Emniyet müdürü hatta emniyet müdürü olarak size yalvarıyorum. Dağılmayan göstericileri gözaltına alacağım. İlçe emniyet müdürü olarak yalvarıyorum. Şu bayrakta kanı olan herkes evine gitsin Allah aşkına demiş. Ee, öfkeli kalabalık olaysız bir şekilde ilçe merkezini terk etti falan diye de bitiyor haber ee, yani tercihleri var tercihlerini uyguluyorlar güzel diyebilmek mümkün herhalde bu arada e, Bursa İnegöl'deki olayla ilgili ise bambaşka hikayeler var ee, gerçekten toptan bir e, körlük komedisi. Diyebileceğimiz durum yaşıyor İçişleri Bakanı Atalay. Önce sarhoşları suçlamıştı. İnegöl'deki ırkçı saldırılar için sarhoşlar yaptı bu işi demişti. Karakola, e, polis araçlarına, oraya buraya saldıran ve e, zanlıların ki o zanlıların da zanlı olmadıkları anlaşıldı. Neyse e, ellerine verilmesi için e, saldırılar düzenleyen insanlar önce sarhoş diye nitelendi. Ardından da İçişleri Bakanı Beşir Atalay şunu açıklamıştı. E, dün değil önceki gün e, amigolar bu işi yaptı. Ne amigosu derseniz ne göz sporun amigolarının halkı galeyana getirerek olaylara sebebiyet verdiğini söylemişti. E, hiç mantıklı görünmüyordu açıkçası baştan beri ve zaten bunu da belirtmiştik burada açık gazetede. Dün itibariyle savcılık tarafından mahkemeye bile çıkmalarına gerek görünmeden amigolar serbest bırakıldı. E, şimdi bu durumda e, olayların çıkmasına sebep olan provokatörler amigolar olmadığına göre... Ee, Beşir Atalay acaba daha politik bir cevap vermek zorunda kalacak mı? Çünkü amigolar yaptı kısmı gerçekten amigolar gerçekten bu işin içinde yer almış olsalar bile amigo kimliğiyle değil herhalde siyasi kimlikleriyle ya da hangi parti üyeyse eğer o partinin kimliğiyle yaptıkları bir iş olarak görülmeliydi ama e, amigo olarak e, adlandırılıp götürülmüşlerdi Atalay tarafından. Şimdi amigolar serbest amigoların olayla alakası yok peki olayla kimin alakası var onu da herhalde İçişleri Bakanlığı bulacak. Gerçekten Beşir Atalay'ın başarısızlık üzerine başarısızlık yaptığını söyleyebilmek gayet gayet mümkün sanırım. Bir yandan da şunlar oluyor. Ülkede geçiş dönemi midir artık? Nasıl bir garipliktir? Söyleyebilmek çok kolay değil. Van'da eş tarafından iki kez şiddete maruz kalan kadının durumuyla ilgili kulağa kesilmişti. Ardından tekrardan kocasına dönmüştü ve ardından da işte yoğun bakımda ağır. Dayaklar sonucu tekrardan Van'da geri dönmek zorunda kalmıştı hastaneye. E, konu epey epey gündeme geldi. E, bununla ilgili de Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, e, daha önce eşcinsellik hastalıktır açıklamalarıyla da hatırlamak mümkün. E, kadının psikolojik destek veren sosyal hizmet uzmanı ile e, görüşemediğini tespit etmiş. Kürtçe bilen kadın bir psikolog atanmasına karar verilmiş birçok. E, ...sağlığının yerine gelebilmesi için... ...ruhen ve bedenen iyileşerek çocuklarına kavuşması için... ...görev yapacak imiş. Bu e, Kürtçe bilen kadın psikolog. Kürtçenin bu şekilde kabulü... ...ve e, Kürtçe ve Türkçe bilen vatandaşlar... ...eşit davranılmasına dair bu... ...jest ve mimik anlamlı ama... ...diğer... ...bütün olan bir tane birlikte baktığımız zaman... ...biraz kafası karışık politikalar zincirinden... ...bahsetmek mümkün. Bir diğer dün e, gelen Kürt sorunuyla ilgili haberse... ...DTP'nin kapatılması... Sırasında gerçekleşen protesto gösterilerinde Muş'ta Bulanık'ta eylemcilerin üzerine ateş atıp açıp iki kişiyi öldüren Turan ve Metin Bile'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmeleri. İnanılmaz bir olay diyebileceğimiz bir vaka e, doğrudan otomatik silahlarla insanların üzerine ateş açıp e, insanları öldürmüş ve yaralamışlardı. E, dava Samsun'a alınmıştı. Samsun'da Ahmet Türk davanın duruşmasını izlemek üzere gittiğinde yumruklanmıştı. Bütün bunlar böyle üst üste binen bir süreç demek mümkün sanırım. 10 ee, kişi yaralanmış bu arada 2 kişinin ölmesinin yanında bu saldırı sırasında. Bu arada ne olmuştu diyecek olursanız gösterilerde gözaltına alınan gösteri protesto gösterisi yapanlara DTP'nin kapatılmasıyla ilgili. Baya e, baya farklı bir süreç çıkıyor. Ortaya bulanıktaki eylemde gözaltından alınan ve örgüt üyeliği ve propagandasıyla yargılanan 8 kişi 11'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmış durumdalar. Şu an itibariyle ee, yani gösterilere katılanlara 11 yıl 2'şer ay hızla jet hızıyla çıkıyor. Ancak e, doğrudan insan öldürenlere otomatik tüfekle göstericilerin üzerine ateş açanlara ise e, tutuksuz yargılanmak üzere devam eden davalar. Bunların aslında bölgede insanların nasıl etkiliyor olduğunu ve eşit olmadıklarına dair bir hissiyat oluşturuyor olma ihtimalinin olup olmadığını herhalde düşünmekte fayda olabilir. Neyse gittikçe uzun bir konu bugün tamamlamak herhalde mümkün olmayacak Kürt sorununu ancak başka haberlerde vermek mümkün Türkiye'den. Ee, öncelikle yaş görüşmelerine çok az zaman kaldı. Yüksek askeri şura toplanmak üzere ve öncesinde ise e, içeriğinin ne olduğunu bilemediğimiz hararetli görüşmeler yapılıyor olduğunu söylemek mümkün. Ee, balyoz davasıyla ilgili pazar gecesi bir araya gelen Başbakan Erdoğan'la e, orgeneral başbudan bahsediliyor. Niye bir araya geldiklerini aslında öğrenemedik bir açıklama olmadığı için ama iddialar balyoz tutuklamalarıyla ilgili bir araya geldikleri idi. Bugün de haftalık olan görüşme çerçevesinde, dün yani görüşülmüş. Bu görüşmelerde tam olarak ne konuşulduğu bilinmiyor. Ancak bilinen şey şu, balyoz davası kapsamında kaçak olan 102 askeri personel var şu anda. Bunların ne olacağı herhalde görüşülmüştür. Çünkü yaşta terfi edilip ettirilmeyecekleri konuşulacak. Tabii ne kadar önemli ve birincil bir konu terfi edip etmemeleri bilmiyorum. Çünkü bundan öte... Şu anda bayağı ağır suçlarla suçlanıyorlar iddianame tarafından, mahkeme tarafından da aranıyorlar düzden ve kaçak durumdalar teslim olmadıklarından. Nerede olduklarına dair aslında bugünkü gazetelerde çeşitli haberler görebilmek mümkün. Özellikle Star gazetesi, Yeni Şafak gazetesi bu konuda bayağı bir haber yapmış. Bugün bunları da herhalde söylemek gerekiyor bir yandan. E, ilginç durumlar e, evet, Star bugün ve Yeni Şafak'tı bu konuda haber yapan gazeteler manşetten e, özellikle Yeni Şafak e, haberi gayet gayet e, ilginç denilebilir. Zanlar için istikamet ordu evi demiş Yeni Şafak. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haklarında yakalama emri verilen balyoz darbe planı zanlı subayların yüksek askeri şura toplantı sonuçlanıncaya kadar askeri sosyal tesislerde koruma ve kollama altında olduğu ortaya çıktı. Bu tabi koruma kollama falan madde 35'e herhalde gönderme yapıyorlar. Çok bilinç altısal bir haber. Neyse haberin dili ve yeni şafağın genel anlamda bu tip haberlerdeki diliyle ilgili tartışmayı bir kere bırakacak olursak haber şu. E, polis 26 adreste izlerini bulamamış kaçak durumdaki 102 personelin valyozanlarının Ankara merkez ordu evi İstanbul Fenerbahçe ordu evi ve İzmir Ege bölge deniz komutanlığı Narlıdere askeri sosyal testlerinde saklandıkları belirtildi diyor. Kaynak yok e, ama herhalde bir şey biliyorlardır. 11'i muvazzaf general 101 balyos sanığının adalete ne zaman teslim edileceği ise bilinmiyor. E, demiş. Ve tabi bunun yardım ve yataklık suçu olduğunu da söylemiş. Çünkü şu anda aranan kişilerin saklanıyor olması biliyorsunuz. Zaten yasa gereği e, yardım ve yataklığa giriyor. Eğer bu haberler doğruysa da çok tatsız. E, bu bağlamda bugün gazetesi o generalleri görevden alın diye manşet atmış. Balyoz darbe planında aranan 27'si general, 70 muvazzaf subay adalete teslim olmadı. Başbakan yardımcısı Arınç sert tepki gösterdi. Askerlerin görevden alınmalarını istedi diyor. Ee, Arınç şunu söyledi. Yani poliste nasıl bir yolsuzluk ya da bir olay olduğu zaman görevden alınıyorlarsa askerde de aynısı olmalı. Bu kadar ağır suçlarla yargılanan insanların görev başında olması normal değil dedi mealen. Eee... Böyle de bir haber. Bugün de var Star gazetesinde ise manşet yargı da yıpranıyor. Ordu da biri bu ayıbı durdursun. Balyoz darbe planı davasında mahkemenin yakalama emri çıkardı. 102 muvazzaf ve emekli subay teslim olmamak için akla gelmedik yöntemlere başvuruyor diyor. Evde değiller. Cep telefonları kapalı. Bu baya firar durumu oluyor ki e, zaten poliste firar durumunu e, bu kişilerle ilgili 10. Ağır Ceza Mahkemesine bildirmiş durumda. Böyle garip garip bir şeyler ee, emekli subayların 3 ordu evinde toplandığı öne sürülürken diyor işte Yeni Şafak'tan demin saydığımız 3 e, ordu evi muvazaflar için merkez komutanlığına gönderilen tebligatlar da mesai saati bitti görevli askerin işi çıktı faks sinyali kesildi gibi gerekçelerle alınamadı sonunda tebligatı polis e, doğrudan götürmüş tabi buna e, rağmen ortada yoklar böyle de garip yani nasıl açıklanabileceğini çok bilemediğim bir durum var. Yani aslında daha tonla haber var ama bir soluk alalım ardından da E-Muhtıra ve E-Muhtıra ile ilgili son gelişmeler 2007'den bu yana hakikaten memleketin iyicene çivisinin çıktığını ya da sıcakların çok etkili olduğunu söylemek mümkün CHP'nin devam eden E-Muhtıra tartışmalarına bakacağız. Müzik Get my crown. Go on and roll. up, Get on I come on, let's go. Just give me some more. Go! I'm on a on Get yeah, come on, let's go. Come on, let's rock! rock. Spencer ve Blues Explosion'dan dinledik. Money Rock'n'Roll ve Açık Gazete kaldığı yerden devam ediyor. Ee, söz verdiğimiz gibi e ile ilgili haberlerle birlikte E-Muhtıra e dediğimiz 27 Nisan 2007'de e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Abdullah Gül'ün seçilmemesi e, veya seçilirse ne olabileceğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen e, büyük anıt tarafından da ben yazdım diye üstlenilen muhtıra ile ilgili. E, bu muhtrayla ilgili aslında pek çok e, şey söyleyebilmek üst üste mümkün e, döneminde çünkü tam bu ergenekon yarılmalarının e, ilk ayaklarından birisi idi e, bir grup sahip çıkmıştı Tabii çok haklılıdır. E, artık buna da karışmayacaksa neye karışacaktır genel kurmayı falan filan diye e, pek çok insanda aslında açık gazetede bu işler hiç hoşnut değildi. E, askeri, askeriyenin bu tip konularda konuşabilmesini mümkün olmadığını, ve e, bu yapılanın gayet gayet vesayet rejiminin parçası olduğunu söylemiştik. E, protestoları da duyurmuştuk. E, bu konuda pek çok aslında aktif görev almaya çalışmıştı. Açık gazete. E, şimdi ise galiba kartlar ya da günler değişiyor ya da artık e, tutunulacak bir dal olmadığına dair net olarak bazı şeyler var. Neyse niye bunları söylüyorum derseniz şu sebeple e, Kemal Kılıçdaroğlu büyük anıtla Erdoğan'ın e-Muhtıra işini birlikte planladıklarını ve E-Muhtıra'nın amacının AKP'nin tekrardan seçilmesini sağlamak olduğunu söylemişti. Bu konuda ciddi yani bunu düşünüyor artık CHP. E CHP'nin resmi söyleminde ciddi bir farklılık olduğunu bundan sonra söylemek mümkün. Niye derseniz aslında e CHP o dönemde gayet gayet e hararetle desteklemişti e Büyük Anıt'ın bu açıklamalarını. Şimdi niye böyle oldu bilmiyoruz. Çünkü hala e, neden böyle açıklamalar yaptığını söylemiyor. Düzden aslında vatan hainliğiyle falan suçluyor Kılıçdaroğlu. Büyük Anıtı şu sebeplerle diyor ki e, gizlice anlaştılar. Gizli anlaşmalar var. Bu gizli anlaşmalar üzerinden e, devlet çıkarları değil başka çıkarlar korunuyor diyor. Ve üstüne üstlük şunu da söylüyor. İktidara geldiğimiz zaman yargılayacağız Büyük Anıtı diyor. Ee, ama neden yargılayacaklar neyle suçluyorlar neye binaen bunların hiçbirisi ortada yok Tabi büyük anıtın şu programda e, savunulmak zorunda kalması ise başka e, garabet olarak bizim elimizde duruyor Ama yapacak da bir şey yok e, durum bunu gerektiriyor galiba Ne alakası var çünkü hiçbir şekilde açıklayabilmiş değil henüz CHP e, bu söylediklerinin Neyse ki e, iyi tarafı e, CHP bunu dava konusu haline getiriyor bu iyi çünkü e, neyden bahsediliyor olduğunu öğrenebilme şansımız olacak. Eğer gerçekten böyle de bir şey varsa bunu da öğrenerek ağzımız bir karış açık yeni dünyalara bakıyor olacağız herhalde. E, i̇ktidara gelince yargılayacaklar ama iktidara gelmeden önce de mahkemeye veriyor CHP. Atilla Kart, e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili... E, e-Muhtıra ile ilgili suç duyurusunda, duyurusunda bulunacaklarını söyledi ki bence zaten bu işi e, o zaman da söylüyorduk. Hükümetin yapması gerekiyordu. Çünkü hükümete temelde ve TBMM'ye verilmiş bir muhtıra vardı. Hükümet bunu görmemeyi tercih etti ya da cesaret edemedi görmeye. Sadece bazı açıklamalar yapılmıştı o dönem Cemil Çiçek tarafından. Ama bundan öte işin davaya taşınması mümkün olmamıştı. Şimdi E-Muhtıra dava konusu yapılıyor. E, herhalde e, bu dava konusu sonucunda e, Büyük Arat'ın... Haddi olmayan, görevi olmayan bir iş yaptığına karar verilmesi ihtimalde var. AKP ile bu ortaklık falan filan bunlar ee çok gerçekçi görünmüyor açıkçası en azından bana. Ama ee bu varsa da bu da ortaya çıkmış olur. Fena mı olur diye bakmak mümkün. Anayasal olarak görev, yetki ve sorumluluğun kullanımı konusunda ihlal var diyor. Kart, anayasal söyle anlamda görevini ihlal eden Genelkurmay Başkanı ile 4 Mayıs'ta anlaşan protokol yaparak suç girişimine ortak olan bir başbakan var diyor. Ee, i̇lk kısmı ile ilgili bence çok hayırlı olacak çünkü anayasal anlamda görevini ihlal eden bir genelkurmay başkanı var muhtıra vererek ama ikinci kısmıyla ilgili elde herhangi bir delil var mı neye binaen söylüyor CHP'liler bunu bilmiyoruz ama 4, 4 Mayıs'ta Dolmabahçe görüşmeleri diye geçen e, büyük anıtla Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerden bahsediyor. Bu görüşmenin içeriğini bilmiyoruz bilsek herhalde o da iyi olur çünkü niye bilmeye hakkımız olmadığını da bilmiyoruz ama bundan öte 27 Nisan artık bir dava konusu. Hayırlı tarafı bu. Ancak e, bir yandan da bu garip sapmayı da hatırlamakta fayda var. Çünkü CHP çok yanlış bir politika izlemişti bütün bu 27 Nisan'da ve e, büyük anıta ve darbe muhtırasına ya da muhtıraya ciddi anlamda destek olmuştu. Hatırlayalım Mustafa Özyürek CHP Partisi sözcüsü olarak şunu söylemişti. "Tabii bu bir muhtıradır hükümetin bunun gereğini yerine getirmesi gerekir demişti. Onur Öymen de demişti altına imzamızı atarız. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü kimse küçümseyemez. Bunu küçümseyenleri devletin düşmanı sayarız. Türkiye'yi Atatürk düşmanlarına teslim etmeyeceğiz diye büyük anıttan yana çıkmıştı. Deniz Baykan'la demişti. Bu tablonun değişeceğini meydanlar gösterdi. Müdahaleye uğrayan yönetimlere halk sahip çıkmadı. Halkımız devlet organlarıyla çatışanlara sahip çıkmaz. Bu ortamda mağduriyet yok. Dayatma var demişti. Ee, bize Abdullah Gül dayatmaya çalışıyor Cumhur, Cumhurbaşkanı olarak. Bu mağduriyet değil dayatmadır demişti. Ee, Öndersal ne de demişti? CHP Genel Sekreteri o zaman gözümüz aydın Türkiye'nin gözü aydın demişti. 367 kararı e, Anayasa Mahkemesi'nde kabul edildiğinde. Daha bunların adedini arttırmak mümkün ama e, gerek yok. Bilmem anlatabiliyor muyum e, demek gerekiyor sanırım bu noktada. E, bu konuysa bugün iki adet gazetede gündem maddesi haline getirilmiş. Birisi Radikal manşette bir de bir gün Radikal gazetesi CHP lideri 27 Nisan üzerine konuştu. Geçmişin yanlışlarını telafi ediyoruz dedi. Diyor Murat Yetkin haberi gayet gayet ilginç. Çünkü geçmişte yanlış politika izlenmiş olduğunu ve darbecilerle aynı tarafa düşünmemesi gerektiğini galiba Kılıçdaroğlu da söylüyor. Galiba çünkü net laflar yok. Daha netleşecektir herhalde zaman içinde diye ümit etmek mümkün. 27 Nisan bildirisi muhtıra değildi. Sözünü yanıtlamış Büyük Anıt'ın ve demiş ki metnin tamamını niye okumuyor? Metinde açıkça tarafız diyor. Genelkurmay başkanlarının hükümetlere hedef alıp bildiri yayınlaması suçtur diyor ki bunun altına gerçekten birlikte imza atabiliriz. Ee, biz zaten 2007'den beri bunu söylüyoruz. Ee, ve bu suçun da dava konusu ediliyor olması CHP tarafından gerçekten çok hayırlı ama bunun hükümeti tekrardan iktidar yapmak üzere yapılmış olan bir e, ayak oyunu olduğunu iddia ediyor olması bütün işin garip bir eksene oturmasını ve e, ne diyor bunlar diye kafa kaşıtmasına sebep oluyor. Çünkü hiç bu konuda bir delil şöyle böyle bilmem ne hiçbir şey söylemiyorlar. Ee, ilginç bir durum geçmişte yapılan yanlışlıklar dediği de şu oluyormuş e, Kılıçdaroğlu'nun e, yine Murat işte Murat yetkinin yapmış olduğu röportajdan yayınlayacak olursak Kılıçdaroğlu e, şunları söylemiş o dönemde CHP'den gelen destek açıklamaları bugün başınıza artıyor Ne diyorsunuz geçmişte yapılan yanlışlıkları yeni CHP yönetimi telafi ediyor geleceğe daha farklı pencereden bakıyoruz nedir o pencere Güçlü parlamenter sistem, güçlü demokrasi, güçlü ve saygın ama demokrasiye müdahale edemeyecek kurumlar ve halkın iradesine her koşulda saygı gösterilmesi. Harika. Diyecek çok bir şey yok. Ee, bu hükümetle ilgili e, retorik kısmında ya altında doldurmak ya da terk etmek durumunda gayet iyi olabilir. Ancak bu hükümetle ilgili retorik kısmı mesela bir günde e, inanmayı bırakın destekleniyor diye de bir garip halden de bahsetmek gerekiyor. Çünkü radikalde manşet. Bu 27 Nisan üzerine gelişmeler bir de bir günde bir günse şunu söylemiş mezara değil mahkemeye CHP dönemin genel kurmay başkanı Yaşar Büyükhanıt ve Başbakan Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na hafta başında suç duyurusunda bulunacak. E, konuysa şöyle e, almış ele bir gün ikisi de aynı şeyi söylüyor mezara gidecek bu Dolmabahçe görüşmelerinin içeriği. ...nin açıklanmıyor olması. Açıklanmalı, şeffaflık geri açıklanmalı ama burada bir suç olduğunu, konuşmaların gizli bir anlaşma olduğunu ve işte devleti manipüle etmek üzere bir anlaşma yapıldığını nereden çıkarttıklarını bilmiyoruz. Öyle bir şey ama bir günde beğenmiş bu fikri. Artık aslında radikalin haberine bakacak olursak Kılıçdaroğlu daha fazla demokrasi ve anayasal olarak suç işleyen bir genelkurmay başkanı üzerinde duruyor muhtıra vererek. Bir günse bir gün önceki açıklamaların daha heyecanlı, 60 değil anladığım kadarıyla. Şunları söylemiş bir gün gazetesi ilk kez bir gün yazarlarından Fikri Sağların köşesinde yazdığı Dolma Bahçe görüşmesini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında dile getirmiş ve şöyle konuşmuştu: "Bir komutan çıkıyor, E muhtırayı genel kurmayın internet sitesine koyuyor ve ben yazdım diyor. Bu suç değil midir? Siz bu komutanla Dolma Bahçede gizli görüşüyorsunuz." Ne genel kurmayın ne de devletin arşivlerine bu görüşmelerle ilgili hiçbir bilgi yok. İkisi de diyor ki mezara gidecek kimse bu sırrı bilmeyecek. Ee, böyleyse tabii bunun içeriğinin açıklanmasına dair çalışılmasına da bir sıkıntı yok. Ama 27 Nisan'da konu Tayyip Erdoğan'la büyük anıtın anlaşarak devleti yönetmeleri değildi diye düşünüyorum. Hani e, bu şimdi nereden çıktı kısmıysa ilginç bir hikaye olarak herhalde elimizde kalacak. Hiç vakit kalmadı neredeyse maalesef o yüzden iki tane son e, kısaca haber verip e, Ahmet İnsel'e bağlanacağız. Taraf gazetesinde bugün manşet General Kaya bu faksı açıklasın. E, faks şu e, aslında tekel taburuna olan saldırılardan önce saldırıların nereden geleceği saat kaçta olabileceği ne dair doğrudan terörle mücadele bürosundan e, istihbarat gelene dair faksı yayınlamışlar. Gediktepe baskını sonrası PKK'lıları çoban sandık diyen tüm, tüm general Kaya'yı emniyet saat ve gün vererek uyarmış. Tekel taburunu örgütün saldırı ihtimali çok yüksek bilgilerinizi arz ederim denilmiş. Ve saat 14.15 15.16 arasında saldırı istihbarata alındığı söylenmiş e, saldırıdan 3 gün önce. E, bu da Mehmet Baransu'nun haberi. E, bir de böyle bir şey var. Cumhuriyet Gazetesi'nde ise manşet başlangıçta 230 bin lira diye öngörüldü. 6 ayda 225 milyon lira harcandı. Örtülü de rekor. Örtülü ödenekte inanılmaz bir harcama olmuş. Belirtilen veya öngörülen örtülü ödeneğe göre. Işte 230 bin lira yerine 6 ayda 225 milyon lira harcanmış. Bu paralar örtülü olduğu için nereye gittikleri bilinmiyor. Ama tabii örtülü olan ödeneğin bu kadar yoğun olması, bütçenin içinde bu kadar yer tutuyor olması gayet gayet antidemokratik ve şeffaflığa aykırı bir durum. Bu da Fırat Kozoğlu'nun haberi Cumhuriyet Gazetesi'nden. Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne 2010 yılı içinde 19 milyon 772 bin 500 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş. Bu rakam 230 bin TL'si örtülü ödenek için ayrılmış. Ancak 6 ayda örtülü ödenekten harcanan miktar 225 milyon 399 bin TL'yi bulmuş. 2009 yılında ise 205 milyon 814.722 lira harcama yapılmış. Tabi bu durumda şu da var ortada. Nereye gidip para korkusundan öte? 2009 yılında 205 milyon küsür harcandıysa 2010 yılının bütçesine niye 230 bin lira gibi cüzi bir miktar konulmuş? Orasını bilmek mümkün değil. Nasıl olsa örtülü kimse sormaz diye düşünüyor olabilir hükümet. Herhalde bu kamu harcamalarını izlemeye de devam etmek gerekiyor. Önemli bir iş yapmış Cumhuriyet bunu manşete taşıyarak. Açık Gazete Ahmet İnselli Ufuk Turu Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız efendim? Sağ olun, teşekkür ederim. Yorulmadınız mı tek başınıza konuşmaktan? bir miktar yoruyor ama yapacak bir şey yok. Kolay Görev. <gülüyor> Sağ olun.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 Ee, ileri gidecek boyutlarını söylemek için e, burada belirtiyorum yönetmelikte değişiklik gerekiyor Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu'nun yönetmeliği var çünkü o yönetmeliklerde değişiklikler gerekiyor ee, diğer taraftan e, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma da bağlanması aynı şekilde bunun bir tamamlayıcı olmazsa olmaz tamamlayıcı unsurudur hı hı. ilginç bir şekilde Kılıçdaroğlu bu TF, e, Fikret Bilal'le görüşmesinde yanılmıyorsam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 ya da yapması gereken nedir? Yani her halükarda çünkü herhalde hayır derse ya da bir dahaki dönem hayır, derse yasayı yalnız Yasayı genişletebilir. Herhalde. Yani Hı -hı. yasada koruma, e, kollama cümlesinin yerine e, başka bir e, oradaki daha da bu işin e, daha belirgin hale gelmesi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir siyasal görevi e, yokturu belirgin hale gelecek bir formül geliştirebilir. Hı -hı.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 Savunmak, o zamanki tabir savunmak. Türkiye vatanı ve cumhuriyetini savunmak. Daha sonra encümende yanılmıyorsam bu savunmak tabirini koruma ve kollamanın eşi olan kelimeyle pekiştirmişler encümende, komisyonda yani. Daha sonra da 1900 yanılmıyorsam, bu yeni öğrendiğim bilgiyi tam kelimesi kelimesine doğrulama imkanına sahip olmadım. Bu Ordu dairesi Hizmet Kanunu Bir e, kitapçık Olarak zamanda basılmış e, Bir saf listesinde Gördüm şimdi onun peşindeyim e, Bu e, Türkiye Türk yurdunu ve cumhuriyetini Korumak ve kollamak biçimde Değiştirilmiş İki de, yani değişiklikteki Esas vurguyu Aslında dikkat etmediğimiz bir vurgu Türkiye vatanı ve cumhuriyetini Korumak kelimesiyle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 Orunması gereken ı, nesne... ...birdenbire Türk yurdu olmuş. Evet. Ee, çok hoş bir değişiklik sayılmaz sanırım. Çok düşündürücü bir değişiklik. Evet. Türk yurdu nedir? Türk e, yurdu... ...eğer... E, e, Kimilerine göre Kazakistan'ın bile e, e, e, dahil e, e, olduğu... Evet. Yani de ne, Türk yurdu? Kazakistan'da dahil... ...dediğin gibi yani o 2-3 tane anlamlı... ...3-4 matruşka bebekleri gibi... ...2-3-4-5 anlamlı... ...bir Türk kelimesinin arkasında...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 nefret nesnesi haline dönüşmüş durumda hı hı. <gülüyor> BDP olduğu kadar tabii ki bazı yerlerde Kürtler burada şunu hemen belirtmek lazım birkaç dakikamız kaldı bazı yorumcuların yaptığı gibi o andaki endişesi neyse o andaki ilgi duyduğu konu neyse dünyadaki bütün olayları o ilgi duyduğu konuya bağlama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 Yani, Dolayısıyla o amigoların neyin amigosu olduğunu bilmiyorum. Amigo olabilirler kesinlikle ama... Amigolar amig zaten savcılık tarafından mahkemeye bile sevk edilmeden serbest bırakıldı. Daha evet. da garibi. Yani evet. bir gün önce İçişleri Bakanı provokatörler diye birilerine hedef gösteriyor. Ertesi gün ye bile çıkmadan savcılıkça serbest bırakılıyorlar. Dört yoldaysa ellerinde odunlarla mahalle basmaya gidiyor birileri. Bir gözaltı bile yok. BDP'li milletvekilleri dört yola giremiyor.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 Halkımız tedirgin bir bekleyiş içindeydi diyor. Ve, e, ve tabii dört tane polisimizin katledilmesi dört yol, yol halkına üzüntü yaşattı.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 Kanun yapma yetkisi, yönetmelikleri değiştirme yetkisi, e, yasal girişimlerde bulunma yetkisi hı hı. ve halkı ikna etme kabiliyeti var. Daha fazla hı. var en azından. Umarız bu e, görev ve yetkilerinin farkında olur hükümet de. Çünkü şu ana kadar sanki e, daha dışarlak bir pozisyon izlemiş gibi görünüyor. Diyecek çok bir şey yok herhalde. Evet. Çok teşekkürler. Evet, i̇yi günler. Görüşmek günler. üzere. Kolay i̇yi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Açık Gaste Açık Radyo This is Şimdi ve burada Alp Ulagay'la spor Günaydın Aydın abi Ömer abi bizle birlikte değil tatilde O yüzden e, ben yoğun olarak spor konuşmayı düşünüyorum bugün <gülüyor> Tatilde olmadığını biliyoruz tabi kendisi Türkiye'ye su Hokey şampiyonasına gitti bildiğim kadarıyla açıkladı takımıyla Ha evet ama değil bunu şimdilik yani. gizli tutuyorduk kupayla birlikte açıklayacaktık Hay Allah dün taktik aldı benden çünkü ben ne bileyim gizli değil zannettim artık <gülüyor> Neyse haftaya daha detaylı konuşuruz Tabi bunun ayrıntılarına <gülüyor> detaylı girmek gerekebilir ee, bu hafta galiba benim bile gördüğüm bir e, atletizm e, şampiyonası veya kupası ne deniliyor bilmiyorum Tastam. Öyle bir durumda atletizm vardı bol bol televizyonda değil. <gülüyor> evet devam ediyor. Avrupa Atletizm Şampiyonası var Barcelona'da. Aslında hani bir 20 yıl kadar önce e, çok önemli bir organizasyondu Avrupa Atletizm Şampiyonası. Eskide bu organizasyon yani 1930'lardan beri yapılır. Hı hı. Mesela Dünya Şampiyonası 1983'te yapıldı ilk atletizmde olimpiyat olduğu için hani bir dünya şampiyonasına gerek görülmemişti. Hı hı. Avrupa şampiyonası ise çok eski. 37-38 yani 2. Dünya Savaşı'ndan önce hemen önce başlamış. Sonra da e savaştan sonra da böyle düzensiz aralıklarla devam etti. E 74'te yani bir düzenine oturdu işte 74'ten beri. Her 4 yılda bir yapılıyor. Bundan sonra yalnız 2 yılda bir olacak. Biraz süresi kısaldı. Hani 9 gün değil işte e 6 günlük Biraz daha böyle. Çağın formatlı. gereklerini uygun hale getirmişler. Dört yılda kimse hatırlamıyor. Dokuz gün çok uzun. E, e, bir de şey işte yani Avrupa atletizminin e, kan kaybetmesi müthiş bir şekilde 20 yıldır. yani ben Benim ilk atıldığım şampiyonlarda tabii o zaman doğal Almanya vardı. Sovyetler Birliği vardı. Bir e, şey gibi yani bir dünya şampiyonası kalitesinde olurdu. Dünya rekorları kırılırdı bir sürü Avrupa rekoru kırılırdı yılın ileri düzeyde koşulurdu. Yani iki ülkenin rekabeti gibiydi. Arada tabii Büyük Britanya adıyla yarışıyor. İngiltere olarak değil, eee Krallık ya da diyelim. Ama Great Britain'de yarışıyorlar orada. Büyük Britanya da bir 80'lerde bir atılım yaptı işte sprintlerde vesaire. Onlar fena değildi. E, Batı Almanya fena sayılmazdı. Bayağı ciddi bir kapışma olurdu. Sonra işte Sovyetler Birliği dağıldı. oldu. Doğu Almanya yok oldu ve Batı Almanya'ya birleşti. Çok daha hani birleşince çok daha sıradan bir atletizm ülkesine dönüştü birleşik Almanya. E, hızlı seviye düştü. E, yani şu anda karşılaştırdığımızda da bir dünya şampiyonasının o kadar altında dereceler oluyor ki e, hani bazı Avrupalı atletler hani bu seneyi ben pas geçeyim. Hani sakatlık vesaire bu sene ameliyat olacaksak olalım. Seneye dünya şampiyonası yılında bakarız bile diyebiliyorlar. Yani böyle bir katizm var örneğin bir Rus sırtlı atlamacı Yelena isim Beyeva yani kadınlar sırtlı atlamanın efsane ismi. Hı hı. Bu sene yarışmıyor yani bunu bir olimpiyat yılında kolay kolay yapamazsınız Hani bir yılı gözden çıkarmayı göz alamazsınız ama o bunu yaptı bu sene hiç yarışmıyor yani bir sezon başına bir yarışa katıldı baktı iyi değil yani form durumu bu seni biraz daha dinlenerek geçiriyor ve işte Avrupa şampiyonasında yok Halbuki en buranın yani Barcelona ekibinin en gözde atletlerinden biri olacaksın. Tabii bu vesileyle Türkiye gibi atletizmde hiçbir geleneği olmayan, bugüne kadar hep başarısız olmuş ya da büyük oranda başarısız olmuş ülkeler için de bir fırsat bu Avrupa şampiyonası. Yani 20 yıl önce Türkiye'nin katılımı 3-4 sporcu ile olurdu. Onlar da hemen elenirlerdi ilk turlarda. Avrupa'da seviye düşünce ben yani Türkiye veya bizim seviyemizdeki birkaç ülke için kendini gösterme fırsatı yani burası tam anlamıyla çünkü artık hani zaman zaman hala yapılıyor Balkan Şampiyonası. Ben Balkan Şampiyonasını kale almıyorum maalesef. Yani bir zaman o da çok önemliydi. Bir de Türkiye'nin hani kendini biraz gösterebildiği tek organizasyondu. 3 i̇şte 5 madalya alabilirdi. şimdi bu bu şampiyonada artık hani bir atletizmde kıpırdama var diyorsak Türkiye için Türk atletler onu göstermeli. Yani öyle şey beklemiyor kimse zaten. 10 tane finalist olsun, 5 tane madalya gelsin. Böyle bir e, boş umut yok. Federasyon Başkanı e, şampiyonun ile şey diyordu işte. 3-4 madalya bir sürü finalist falan. Hani öyle bir abartıya gerek yok ama e, hani hiç olmazsa orada birkaç finalistimizin e, Türkiye rekoru kıran birkaç atletin olması lazım. Bunlar ilk de çıktı aslında. E, müthiş bir e, yarış çıkararak Elvan Abey'e geçse kadınlar 10.000 metrede Avrupa şampiyonu oldu. Ve Türkiye Avrupa şampiyonları halindeki ikinci altınını, sadece ikinci altınını kazandırdı. 2002'de Ayhan Münih'te 1500 metrede çok heyecanlandıran bir Türk severleri heyecanlandıran bir yarışla Avrupa şampiyonu olmuştu. Onu ancak ikinci ekleyebildi. Şampiyon öncesi habele geçse hatta şampiyonadan bir 4-5 gün önce Erzurum'da çok ciddi bir kaza geçirdi. Hı hı. Bu hikayesi hatta Avrupa basında da yer aldı. Yaklaşık bir aydır bir aydan fazla süredir Erzurum'da yüksek rakım kampındaydı Elvan. Türkiye'de Or basında daha çok bu haber şey diye çıktı. Sel'den kurtuldu şampiyon oldu falan gibi alakası var mı ikisinin birbiriyle? Yani şöyle var o kamptan artık dönüp yani şeyden kamp merkezinden inip İstanbul'a doğru yola çıkacağı sırada şey oluyor işte araba neredeyse sele kapılıyor. Orada ve çevreden gelenler tarafından kurtarılmış. Yani o araba e, şeyde kalmış, e, çamurda saplanıp kalmış. Sular akıyor, arabayı sürükleyecek belki. E, öyle, yani çevreden gelenler kurtarıyorlar. Hani bu haliyle yabancı basına bile çıktı. Yani bir işte bazı ilginç bir hikayesi oluyor her madalyon. İşte o kazadan beş gün sonra Avrupa şampiyonu oldu. E, yani 10 bin metre yarışı bile aslında Avrupa atletizminin. Seviyesini göstermek açısından yeterliydi. Hı hı. Dünya şampiyonası olduğunda tabii Afrika ağırlıklı, biraz da Kuzey Amerika ağırlıklı bir atlet grubu oluyor. Onlar olmayınca seviye çok düştü. Elvan da baktı ben yarışı ser için rahatlıkla söyleyebilirim. Böyle 4. kilometrede liderliği aldı. Baktı 4500 metrede baktı ki şey yok tempo düşük. Gaza bastı orada hı hı. Hiç arkasına bakmadı bir de Yani kalan 5500 metreyi Yalnız başına koştu hı hı. Farkı giderek açtı Herhalde son tura girilirken 60-70 metre civarında fark vardı Ve Portekizli rakibi de epidirenmeye direnmeye çalıştı ona O yüzden peli bitti Sonunda Rus Abitova ikinci oldu Sanıyorum 11-12 saniye farkla Hı hı. Elvan altı madalyayı kazandı. Ee, yani zaten buradaki atletler arasında kariyerinde en iyi derece sahip atletti. Hı hı. Yani kendi yarışını koşarsa o denebilecek çok kimse olmazdı. O derecenin e, fersah fersa altında koşmasına rağmen e, rahat bir şekilde altı madalya kazandı. E, yani hani umudu atlet, olan atletler arasında iyi bir başlangıç şampiyonu. Gayet iyi herhalde. Ee... Daha peki ne kadar devam edecek atletizm şampiyonası? Pazara kadar devam ediyor. Şimdi El, Elvan'ın hani yorgunluk durumunu bilemiyoruz. O gün gecenin son yarışı olmasına rağmen korkunç hava vardı Barcelona'da. 27 derece %70'e yakın nem. Yani saat Barcelona saat ile bile herhalde 9.30 yarışı. Hatta biraz daha mı geçti? Yani uzun mesafe, orta ve uzun mesafe için e, tam idealin tersi bir e, iklim koşulu söz konusuydu. Hı hı. E, yani bazı atletler hani uyarıştan sonra yorgunluk ve bitkinliği öne sürerek 5000 metren çekilebilirler haklı olarak. Elvan'ın kararını bilmiyoruz. Yani o herhalde 5000 bir de eleme koşulacak. Hı hı. Elemeden önce karar verir. Orada bir başka e, atlet Alemitu Bekele var. <gülüyor> olan. Bu yıl çok formda yine e, iki hafta önce Paris küfresinde çok iyi bir yarış çıkardı ve ikinci oldu. Ki Afrika atletler arasında. Hı hı. İkisinin birlikte hani elemeyi geçip finale kalacağını düşünürsek orada yine iki madalya umudu olacak. Yani hani altın gümüş bile olabilir duruma göre. Hı hı. Ee, hani diğer bir madalya umudu orada. Bir de tabii e, e, 100 metre engelde Mersin atlet Nevin Yanıt var. Üç yıldır istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren bir isim. Geçen yılda Biraz bahsetmiştik. Mersin'de antrenör Cüneyt Yüksel'le çalışıyor. Orada bir 100 metre engelli fabrikası kurdu adeta Cüneyt Bey. 3 böyle 3 atlet yetiştirdi yetenekli. Esen Kızıldağ vardı daha önce. Nevin daha önceki şampiyonlarda işte biraz şanssızlık biraz heyecan. Bir türlü istediği finale ulaşamamıştı. Bu yıl yine Avrupa olduğu için muhtemelen final koşacaktır. Cumayet günü final yarışı var. Nevin Yanıt'ın elemeleri. Bugün elemeleri koşuyor. Yarı final var. Final var. Ee, Avrupalı atletler arasında en iyi üçüncü derece. Ee, bu sezon ona ait. Demek ki yani ciddi bir madalya umudu da o. <Gülüyor> hani bir engele takılmazsa öyle bir sorun yaşamazsa teknik sorun. Finale yükselecektir zaten. Oradan sonra da e, hakikaten bir e, Türkiye rekoru ve madalya umudu Nevin Yanıt olacak. Yani söylediğim işte dediğim gibi bu Birkaç sükatetin en azından kendini göstereceği bir yer olmalı. Bir ilginç şey daha var. Türkiye işte 100 metrede, 400 metrede atlet yollar böyle şampiyonlara. Ama bayrak takımı çıkaramaz. Bu sefer bayrak takımları da var. Yani 4 çarpı 100 kadınlar, 4 çarpı 100 erkekler ve 4 çarpı 400 kadınlarda 3 bayrak takımı da var. Bu iyi bir gösterge çünkü hani belli bir seviyeye en azından gelmiş. 4 atlet bulabildiğinizi bulabildiğinize işaret ediyor. Hı hı. Ee, önemli bu da. Yani çünkü hani bayrak yarışlarında sizin biraz ne kadar sporcu yetiştirdiğiniz ortaya çıkar. Ee, orada final şans olur mu bilmiyorum. dört 4x400'de çok fazla ülke katılamıyor. Ee, belki final bile koşabilirler duruma göre. Ee, kadınlar 4x400'de. Bunlar önemli herhalde. Çünkü atletizm konusunda Türkiye'nin ciddi başarıları şu ana kadar benim bildiğim en azından olmamıştı. Yok, hep yani hep tarih boyunca başarısız. Eski atlıklıklar zaman zaman ismi anılır ama onun için ben derim ki hani şeye bakın o zaman dünya şampiyonu yok, olimpiyatlar, Avrupa şampiyonlarında... Kim derece alıyordu, kim madalya aldı? Yani 2000'lere kadar dünya olimpiyat olimpiyatlar, dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonlarında iki madalyası vardı Türkiye'nin. İkisi de Ruhi Alp'a aitti. Biri 48 Lond Londra olimpiyatları 3 adım atlamada bronz, öbürü de 49'daki Avrupa şampiyonası yine bronz almış Ruhi Bey Rahmetli onun dışında hiç madalya yoktu Hani Nerede o müsticaretler O zaman zaman Hani böyle kendi dönemini Çok iyi gibi hatırlar ya insan Müthişti bizim zamanımızda futbol falan Türkiye atletizm matletizm yokmuş Yani o 20-30 kişinin zamanında koşmasını Biz başarı diye algılamayalım Hı hı. Ee, yani şu 2000'lere kadar işte Süreyya, Han, Aplak vesaire birkaç atletin bireysel olarak parlamasına kadar hiçbir başarımız yoktu ee, Şimdi işte bir fırsat yani bu Avrupa şampiyonası dediğim gibi Avrupa'da seviye biraz düştüğü için, hali düştüğü için Kendilerini göstermesi için bir fırsat onlara Peki e, haftanın diğer spor gelişmeleri bir Avrupa Kupası maçları olduğunu biliyorum Evet. Evet, ona bir en son kısaca değinelim. Bir de tamam. yani İstanbullu spor severlerin, tenis severlerin ayağına kadar gelen bir organizasyon var. Evet, evet İstanbul Kaf tenis turnuvası, kadınlar tenis birliğinin <gülüyor> yani dünyada profesyonel tenis yöneten kadınlar tenis birliğinin <gülüyor> 52 turnuvasından biri Pazartesi gününden beri İstanbul bayırındaki Enka Spor Kulübü kortlarında oynanıyor. Önemli bir turnuva. Hatta. Serena Williams gelecekti. O gelmeyince tabii medyatik etkisi beklenildiği kadar olmadı. Önceki yıllarda e, ablası Venus Williams, Maria Sharapova onlar katılmıştı. Onlar katılınca bir başka böyle bir şey oluyor. Spor dışındaki basın da ilgi gösteriyor. Hı hı. Kim gelmiş güzel kızlar falan işte Williams'lar. E, şöyle çünkü e, Williams kardeşleri yani İstanbul'daki taksici bilebiliyor. O zenci kardeşler var definisiyon falan hani böyle bir algılaması var onların. Evet. Onlar olmayınca biraz o medesik ilgi düştü ama yine iyi tenisçiler var. Garros kazanan Francesca Scavone sonra Garros şampiyonu. O turnuvada ben salı günü biraz izledim maçını. İngiliz Keatvong'u iki sette rahat yendi. Birinci tur maçında. Bir de tabii Türk tenisçiler var. Tenis bizim biraz geri planda olduğumuz Başka bir spor dalı. Türkiye'nin geri planda kaldı. Ancak orada başka bir yükseliş var. Çünkü bu tenis okulları, kurslar, Türkiye'nin birçok noktasındaki kulüpler e, farklı bir yükseliş var. Yani iddiaya göre e, yılda 100.000 bin tenis haketi satılıyor Türkiye'de. Bir iddiaya göre bunun işte turizmi de var. E, orada farklı bir kıpırdanma var. Yani e, hem bir işin ticari yönü var bir de işte çocuklarına tenis oynatmak isteyen e, belki on binlerce aile var. Ee, ...bunun biraz etkisi gözüküyor bu yükselişte... Ee, ...ve bir iki de yükselen sporcumuz var... ...bunlardan biri de Çağla Büyük Akçay'da... ...dünya sıralamasında... ...ilk 200'e girmeyi başaran ilk kadın tenisçi... ...bugüne kadar... Ee, ...önceki hafta 187 oldu... ...dünya sıralamasında... ...yani... ...bunu yapabilmiş şey en iyi tenisyen şu ana kadar... ...100 sıra önde... ...birer yani Türk tenisçiden... Ee, ...ve hakikaten... ...bütün yılın yarısını yurt dışında turnuva oynayarak geçiriyor... Salı günü de Kort'a çıktı ilk tur maçına Çağla e, ve e, İngiliz Yelena ile oynadı. 2 e, saat 10 dakika yaklaşık sürdü maç. Hani bu turnuva için bu turnuva ölçülerinde hayli uzun bir maç. 2 saat 10 dakika. E, bizi de Kort'ta iki tanesi de epi heyecanlandırdılar. Çağla çok iyi direndi. İlk sette servis kırdı ama sonra oyunun kontrolünü kaybetti. 1-5 verdi o seti. İkinci sette de e, Gerideydi Tyber'e kadar taşıdı ama Tyber e setini 7-6 verdi e, Yani Set alamadığı bir maçın 2 saatten fazla sürmesi Zaten ne kadar çekişmeli olduğunu gösteriyor Salı günkü maçın Bir de sur geçebilse müthiş olacaktı tabi Ama rakibinin yani Çağla'dan 6 yaş büyük Fizik olarak çok daha e, Üstün olduğunu belirtmek lazım yani hı hı. Hem daha uzun boylu e, Daha Son özellikle bir yılda kendini açıdan geliştirmiş bir tenisçi. Bunun avantajını kullandı. Dünya salamasında da 57. sırada yani 130 sırada fark var. Bu aslında ciddi bir oyun seviyesi açısından ciddi bir farkı işaret eder ama Kort'ta o kadar farkı görmedik o gün. İşte biraz seyirci desteği, Çağla'nın ev sahibi olmaktan yani kendi zaten antrenman yaptığı tesisler, ev sahibi olmanın avantajı çok daha iyi direndi rakibine. Ama turu geçemedi ve 3 Türk tenisçi de ilk turda eğlendi zaten. E, turnuvada e, bugün çeyrek final maçları var. E, yarın yarı final ve pazar günü final maçları var. Bilet fiyatları da uygun. Aslında e, hani hafta üçü günleri biraz anlayabiliyorum. Maçlar işte 14 gibi başlıyor. Hani e, bir sürü işi olan kişi var tabii. Hani, o, ona kadar sürüyor maçlar. hani 18'e kadar Koğuttun üçte birinin dörtte üçte birinin dörtte birinin dolu olması anlayabiliyorum ama en azından işte bugün itibaren çeyrek final yarı final final maçlarında oranın dolu olması lazım yani İstanbul bu kadar hani yüz bin raket satılıyor bu kadar tenis kulübü var diyorsak bu turnuvada da hani 1500-2000 seyircinin olmasını ummak şey değil yani sürpriz değil şu var tarih açısından belki bir dezavantaj. Temmuz ayının ortasındayız. Ee, Haziran sonundan Ramazan'a kadar İstanbulların bu bir buçuk ay, 6-7 yani hafta herhalde en çok tatilde olduğu dönem. Belki turnuvanın hedef kitlesi olan e, tenis meraklarının, tenis severlerin bir kısmı şu an hakikaten tatilde. Önemli bir kısmı. Öyle bir şey olabilir. E, ama yani İstanbul gibi bir yerde bu turnuvanın e, şey olması lazım. E, dolu tribünler önünde oynanıyor olması lazım. İşte burada şu devreye giriyor. Bu e, Hani bu tip profesyonel turnuvalar için yani belki 52 haftalık bir tanıtım kampanya lazım bu çünkü artık bir amatör organizasyon değil tamamen profesyonel yani organizasyonu da gelen tenisçiler der yani para kazanmak için bu bu iş yapan sporcular oynuyorlar ee, yani bütçenin bir kısmı işte devlet tarafından sağlanıyor bu da hani bana çok şey gelmiyor normal gelmiyor bu, bu yani gençleri yetiştirmek için yapılan bir organizasyon değilse. Profesyonel bir turnuvaysa, ise e, onun artık sponsorla halledeceksiniz siz. Ama seyirciyi getirmek için de e, yani bir belki önceki bir ay değil sekiz ay çalışmanız lazım. E, işte belki tenis kulüpleriyle bir takım anlaşmalar yapılabilir. E, bu tip eksiklikler var ama işte bu turnuvanın beşinci yılı e, belki beş yıl sonra başka türlü konuşuyor olacağız. Hani turnuva büyümüş olacak. E, böyle ilginç bir organizasyon. Pazar günü Final maçları e, Enka Spor Kulübü tesislerinde Onu anlatalım. Tekrar. E, son olarak o zaman galiba geldik kupa maçlarına. E, evet ben bilasa daha futbol sezonuna hemen böyle sık hale gelelim istemiyorum. Nasıl dokuz ay sürecek. Tabii acelesi yok onun. E, e acelesi Hep var. yok. <gülüyor> e, Avrupa kupalarında daha ikinci, üçüncü ön eleme turundayız. Üç büyükler oynuyor sadece bu tur. Yani Bursa Spor Ligi'ne direkt katılacak. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turunda oynuyor. Ama Avrupa Ligi 3. önemi turundaki 3 Türk takımı da bu hafta güzel şekilde döküldüler gördüğümüz kadarıyla. Yani en azından sonuçlar onu gösteriyor. Ben Fenerbahçe'nin Fenerbahçe maçının ilk yarısını izledim. Beşiktaş maçının ikinci yarısını. Galatasaray maçını hiç izlemedim. Fenerbahçe kondisyon olarak... Ee, İstişçeli rakibinden herhalde böyle birer kadar geride gözüküyordu. Tabi doğru İstişçeliler Temmuz e, lig, şeye başlarlar lig maçlarına başlarlar. O yüzden e, sezonda herhalde Haziran başı gibi açıyorlar. Fizik yani, açıdan o kadar hazır olmaları doğal ama yine de çok pozisyon buldular. Yani Biraz becerikli olsalar e, dört katabilirlerdi Fenerbahçe. 2-2 o yüzden iyi sonuç. Beşiktaş da ilk yarıda ciddi sıkıntı yaşadı herhalde ikinci yarıda oyunu dengelemişti benim izlediğim bölümde buna karşın onlar da hızlı değildi fizik açıdan yani e, şey, sezonu haziranın sonunda açan takımlar henüz yani bir ayda şeye gelememişler istedikleri seviye gelememişler e, tabi şuna endeksliyiz bizim takımlar hani bunlara birer ne yazık maçıyla eşdeğer görüyorlar bu turları e, ligin 14 Ağustos'ta başlayacak olmasına biraz şey, onu taşı alıyorlar. Hani iki haftada daha çok daha seviye seviyeye geleceklerini düşünüyorlar. Ama mesela Galatasaray'a açısından çok ciddi bir sorun var. Rakibiyle İstanbul'da 2-2 berabere kaldı. Ee, yani muhtemelen e, çok çok zorlu bir maça çıkacak Belgat'ta, OFK'yla. E, bu turda elenirse müthiş bir maddi kayıp ve sezon öncesi müthiş bir güven kaybı olacak. Daha önceki senelerde olmuştu. Avrupa Kupalarının ilk turda elenmişti Galatasaray. E, müthiş bir güven kaybı ve... E, yani seyircinin güvenini daha lig başlamadan kaybederler. Takım içinde de bir moral çöküş olur. Ee, onlar için çok keyif bir maç olacak haftaya. Perşembe günü. Ee, yani bir aksi sonuç sezonu daha lig başlamadan darmadan edebilir. Zaten yönetim içinde sorunlar var. Yani Üçbüklerin üçü de iyi değil. Ee, şarşal transfer yapan Beşiktaş var ama e, üçü de iyi gözükmüyor. Tabii de, işte demin dediğimiz gibi lig daha iki hafta uzaktıkta, e, hani Ağustos'un sonunda bakmak lazım nasıl, ne durumda olduklarını ama yani işte maçlar sürüyor yani Avrupa maçları, e, birer turda anlayacaklar, orada amaçları var. E, durum sıkıntılı yani seyirciyle en azından şeyi kaybetmemek için, irtibatı kaybetmemek hı hı. için bu turları geçmek zorunda üç büyükler. Yani bu bütçelerle, e, hani bu turlarda zorlamadan ilerlemesi lazım bu takımların işte. Sezonu geç, geç açtık falan çok bahane değil yani çok daha güç ve zenginlik açısından düşük seviye takımlarla oynuyorlar dördüncü e, beşinci seviye yani bu takımlar rakipleri yani, hani onların sağ çıkış sebebi şey hani işte işi alakı ve hani kendimizi gösterebilir miyiz yoksa e, bu turu geçmemes geçmesi rakiplerin sürpriz olur üçteşmedi de. Bu maçlar ve maçları, maçları haftaya oynayacak bu arada. Hı hı. Hatırlatalım. Yani Fenerbahçe çarşamba oynayacak Yine İstanbul'da Beşiktaş ve Galatasaray maçları Perşembe günü. E peki son olarak Bursa Spor'dan da bahsettin. İnegöl Spor'un durumu ne olacak onu da söyle bari. Amigoları fena halde e, provokasyonla suçlandılar İçişleri Bakanlığı tarafından. Amigosuz takım... Sezona çıkamam. Bitiremez. Amigos takım olmaz. Olmaz değil mi? Ben burada zaman zaman konuşuyorsunuz biliyorum. Konuşuyoruz. Ee, şeyde böyle tribünlerde Amigo kültürüne falan pek taraftar olan bir şey değilim. Hani daha e, medeni şekilde hatta oturarak maç izlenmesinden yana olan bir e, futbol severim. Böyle ayakta 90 dakika canhıraş şekilde e, bağıran şeye e, taraftar tipine karşıyım. Hı hı. E, o yüzden belki de şey için eee şeyi için geleceği hayırlı olabilir. <gülüyor> Amigolan olmaması. Uzun vadede i̇şte daha, hayırlıdır diyorsun. <gülüyor> ya o kişiler haksızlık etmeyelim yani, Yok tamamen şakay e, Ee şey için yani, Nasıl kişiler olduklarını, ne yaptıklarını hiç bilmiyoruz buradan. Amigo bile olsalar herhalde böyle işlerin içinde yer aldılar ise ki almadıklarını söylüyor savcılık. E, herhalde Amigo olarak değil, e, ırkçı olarak falan yer almış olabilirler ama neyse bu böyle şeyler çok çok karışıyor ha, o, birbirine Türkiye'de. bu var, e, hani Amigo diye görülen kişiler işte böyle daha genç, hani o hayata atılmadan önceki işte 20-25 yaş grubundaki kişiler olur. Belki de bir, Türkiye'de de işte bu hani böyle bir olay olduğunda herhangi bir şehirde, kasabada... Hani üzerine suç atması en kolay kişi gibi mi gözüküyor artık bilmiyorum. Şimdi mülki ameliler tarafından çünkü bizde mülki amelilerin meşhur. Kendi üstündeki sorumlulukları böyle e, şeyi hani savunmasız çok itibar olmayan kişilere atmaları sık atladığımız bu Kendi beceriksizliklerini sık sık atarlar. İstanbul'da da biliyoruz gazcı kardeşleri biz. E, o yüzden hani işte, öyle bir şeyin atılması sürpriz değil bence. E, o sözü söyleyen Bursa Valisi miydi yine göl. E, İçişleri Bakanıydı. İçişleri Bakanıydı. Evet. Şey i̇şte hepsinin başı demek ki. E, <gülüyor> baştan bir sorun var. Evet yani. Balık baştan kokar. Öyle diyeyim ben. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere haftaya. İyi, iyi yayınlar abicim. Alp Ulagaylı Spor. Böylece Açık Gazete'nin sonuna geldik. Volkan e, yoğun olarak el kol işaretleriyle bana bunu bildiriyor. E, bu haftanın da sonuna geldik. Pazartesi günü Açık Gazete kaldığı yerden devam edecek. Hepinize günaydın. <gülüyor> açık gazete.